Kardeşlerim, Mazez müminler, Kur'an-ı Kerim, her mevsimde açan bir çiçek gibidir. Sizi alır bir ufuktan, başka bir ufk'a, bir alemden başka bir aleme götürür. Kışta başka bir mana verir, yazda, baharda, hazan mevsiminde ayrı bir mana size lütfeder, ihsan eder. Kur'an-ı Kerim bize, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gece yürüyüşünü İsrasını anlatır Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Bütün kaplar kapanmış Kaplar kapanınca Peygamber aleyhisselamın yolu Sonuna kadar açılır Ayetin sonu İnnehu huve semiul basir Diye biter Ona müfessirlerimiz Farklı anlamlar verirler ama bir de hadiseye şu zaviye'den bakmak var. İnnehu huves semiul basir. İnnehu inel lazi esra abdihi kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den alıp Meside Aksa'ya götüren, sonra oradan Miraca çıkaran, sidreyi i ötenin ötelerine ulaştıran tekrar aynı gecede onu evine, yerine, yurduna döndüren Allah Azze ve Celle, huve's-semi'ul Basir. o işitendir, o görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, miraca kadar on yılı geçer Mekke-i Mükerreme'de. Kur'an-ı Hakim'in sahibi ona şunu haber veriyor, ona dair, sana dair, bana dair. Yani bu ayet neden Kur'an-ı Kerim'de var? Bu ayet sana ne söylüyor? Madem her ayet Allah Resulü Aleyhisselam'a konuşurken aynı zamanda sana konuşuyor, bana konuşuyor. O halde ne söylüyor kainatın sahibi? اِنَّهُ هُوَ semiul basir. <Sessizlik> yani ey Peygamber, Mekke'de sabahtan akşama kadar sokaklarda vur havur yürüyüp Allah ve Resul davasını anlatan Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Onlar sana sövüyorlar Hakaret ediyorlar Üzerine yürüyorlar Zannetme ki bu dinin sahibi yok İnnehu huve semi'ul basir Allah görüyor, Allah duyuyor Sana neler söylüyorlar Yolunu nasıl kesiyorlar Üzülme Yorulma, taketsiz kalma, senin sahibin var. Bu dinin sahibi, maliki olan Allah Azze ve Celle var. Allah Resulü bir sokakta yürüyor. Öte sokakta Bilal-i Habeşi'ye işkence ediyorlar. Başka bir sokakta Habbaba işkence ediyorlar. Başka bir sokakta, başka bir köşede Yasir'in başına kaynar sular döküyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara zannetmeyin ki bu sesler burada kalacak. Bu duvarlar arasında kalacak. Bunlar sonsuza kadar Allah diyenlere zulmedecekler. Hayır öyle değil. İnnehu huve semi'ul basir. Gören, işiten, bütün bunlara karşılık verecek olan Allah Azze ve Celle var. Yoruluyor, akşam eve geliyor. Akşam eve gelince... Ashabı ile beraber اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ ثُلُثَي الْلَيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ min مَعَكَ Ashabı ile beraber onlardan bir grup bir taife ile gecenin üçte ikisinden azında yarısında ayakları yarılana kadar Peygamber aleyhisselam namaz kılıyor. Kur'an'ın sahibi ona, Rabbin senin o hallerini de görüyor. Yakarılışlarını, kainatın sahibine dua dua, iltica edişlerini, o cümleleri, o münacatları, o tazarruları hepsini Allah Azze ve Celle duyuyor. Bana sana da diyor ki, Kudüs'te, Filistin'de, Hama'da, Halep'te olan Müslümana, eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi miraca kadar onun 10 yılı vardı kuşatmışlardı. Mekke'nin sokaklarını tutmuşlardı. Ama Peygamber Aleyhisselatu vesselam yapamıyorum ya Rabbi. Dayanamıyorum. Bu yükü benim omuzlarımdan al. Dağların taşıyamadığı yükü Abdullah'ın yetimi Muhammed nasıl taşısın demedi Peygamber. Sen ayakta kal. Yürümeye devam et. Bu din sahipsiz değildir. Güneş'i idare eden, ayı idare eden, kainatı yönet Allah Azze ve Celle bu dinin sahibidir zaferin, sabahın güneşin doğmasının vakti var yürü Müslüman namazla ayakta kal dua dua kainatın sahibine iltica et peygamber aleyhissalatu vesselam mirac iklimine nereden geliyor Kur'an-ı Hakim onu anlatıyor kardeşim innehu huve semihul basir Mekke'nin bütün yollarını tutmuşlar. Mekke'de kapıları Peygamber Aleyhisselatu vesselama kapatmışlar. Hazreti Hatice annemiz vefat eder. Ebu Talip de vefat edince Mekke'de hüzün var. Müslümanlar adına hicram var. Sallallahu aleyhi ve sellem şehirden ayrılır. Yanında bir rivayete göre Zeyd bin Haris'e var. Mekke'den Taif'e gider. 80 kilometrelik yol. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın binmeye devesi yok, atı yok, klimalı arabası yok. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'den Taife kadar o çölü yanında Zeyd bin Haris olduğu halde on günde Taife gider. Giderken yol boyu ne kadar kabile varsa onlara uğrar. Onlara ''Kûlû la ilâhe illallah'' der misiniz der. ''La ilâhe illallah'' deyin tuflehu kurtulun. Onlar da Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a hakaret ederler. Efendimiz Aleyhisselam umutludur. Taif'e gelir. Taif'te sakif kabilesinin liderlerine uğrar. Onlara teker teker İslam'ı anlatır. On gün Peygamber Aleyhisselam taifte kalır. Diller ki ona, ama Vücudallahu ahden gayrak. Allah senden başka birini bulamadı mı? Bu kadar zengin, bu kadar itibarlı adam varken Allah eğer peygamber seçecekse Abdullah'ın yetimini mi almalıydı? Ona mı bu vazifeyi vermeliydi? Çık bu şehirden dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam buna rağmen Taif sokaklarında dolaşmaya devam etti. Çocuklar, serkeş adamlar Efendimiz aleyhisselamın yoluna çıktılar. Sağlı sollu peygamber aleyhisselamın yolunu kestiler Ellerinde taşlar var Hem taşlarla peygamber aleyhisselatu vesselamın ayağını hedef alıyorlar Allah Resulü aleyhisselamın kanayan ayaklarına o taşları gönderiyorlar hem de bir elleri havada bağırıyorlar diyorlar ki ''Uhruc min biladina, ''Ey adam uzaklaş bu şehirden, çık bu şehirden'' diye bağırıyorlar. Zeyd bin Harise peygamberin bir sağına koşuyor, bir soluna koşuyor. Allah Resulü Aleyhisselam şehirden çıkana kadar tam üç mil o halde yürüdü. Bırakmadılar, kanayan ayaklarını hedef aldılar. Ayakkabıları, çarıkları peygamberin kanla doldu Yoruluyor, mecali kalmıyor, oturuyor Oturuyor, ayağa kalkınca yine taşlamaya devam ediyorlar Bir müddet sonra yürüyemiyor, yıkılıyor Ayağa kalkıyor, yine ayaklarını hedef alıyorlar Ta bir bahçeye girene kadar Peygamber aleyhissalatu vesselam bir bahçeye sığınır Orada utbe ve şeybe var onlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarıydı. O bahçenin sahibi onlar. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ı o halde görünce onlar da dayanamadılar ki hizmetçilerine, kölelerine dediler gidin şuna şu meyvalardan ver dediler. Köle Efendimiz Aleyhisselam'a meyve getirdi. Yanında Zeyd bin Haris'e var. Allah Resulü Aleyhisselam Bismillah diye meyve ağzına koyunca köle hayret içerisinde, buralarda bu ifadeyi söyleyen yok dediler. Sen kimsin? Bismillah bize neyi söyler? Allah Resulü Aleyhisselam kardeş sen neredensin diye sordu. Ben Yunus bin Metta'nın memleketi olan Ninalova'danım dedi. Allah Resulü Aleyhisselam ona o halde, kan revan içindeyken İslam'ı tebliğ etti. O kişi orada Müslüman oldu. Geriye dönünce utbe şeybe sen ne yaptın dediler Yoksa o seni de kandırdı mı dediler Kardeşlerim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz Orada ellerini kaldırır İmam Tabarani rivayet ediyor Allah Resulü aleyhisselam ellerini kaldırır Kainatın sahibine iltica ederken Allahümme ileyke eşku da'fi وَقِلَّتَ حِيلَتِي وَهَوَانِ عَلَى النَّاسِ Ya Rabbi Allahümme İleyke eşkû da'fe kuvveti وَقِلَّتَ حِيلَتِي Çaresizliğimi, zayıflığımı Ya Rabbi İnsanlar katında dersiz olmamı sadece sana arz ediyorum Allah'ım Hani Afrika'da kadınlar var, Halep'te, Hama'da ümmetin kadınları var. Onlar Afrika'nın çöllerinde, sömürülen ülkelerinde aç kalan çocuklar, annelerin bakışları arasında çöle kumun üzerine yatmışlar. O anneler ellerini kaldırıyorlar. Ya Rabbi! Allahumme eşku ileyke zaaf kuvveti. Afrika'da çocukları açlıktan ölmek üzere olan çaresiz bir kadın olarak ellerimi sana açtım ya Rabbi diye ağlayan kadınlar. Ya Rabbi bu ümmetin gökdelenlerde yaşayan krallarını, saraylarda olan adamlarını bir cipten inip diğerine binenlerini ama Afrika'da aç bir kadın çaresiz halde yavrusu, evladı gözü önünde ölürken Allahümme İleyke Eşkû dafe kuvveti çaresizliğimi Allah'ım değersizliğimi insanlar kadında Ya Rabbi sana arz ediyorum diyen o kadına Kur'an diyor ki ''İnnehu huvassemi'ul basir ''Yeryüzü sahipsiz değildir, karanlıklardan sonra sabahı getiren Allah Azze ve Celle'' ''Seni duyuyor ey kadın, seni duymayan bana da sana da, krallara da, meliklere de, sultanlara da soracak'' Onu soracak, ayakta kal ey kadın. Allah sana cennetin kapılarını açıyor ey kadın. İnnehu huve semî'ul basir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaresiz ellerini kaldırıyor. Kainatın sahibine iltica ediyor. Ya erhamen rahimin, ente rabbul mustada'fin, ente rabbun. İlâ men tekiluni. Sen mustazafların, sen ezilenlerin, biçaresizlerin, sen çerçöp gibi görülenlerin Rabbisin Allah'ım. Senden başka dayanak, tutamak, barınak yok ya Rabbi. Senden başka kime gidebilirim? Beni kimlere bıraktım? Ya Rabbi diye yalvaran bir peygamber var. İnnehu huves semiul basir. O Allah hazza ve celle. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın o dualarını, yakarışlarını, ona sövenleri, hakaret edenleri duyuyor. Yapılanları Allah Azze ve Celle bütün bunları görüyor. Sabahın bir vakti var. Peygamber yürüyecek. Nasıl yürünmesi gerekir onu da sana da bana da öğretecek kardeşim. Buradan gideceksin. Cibril yanına gelir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı selamlar. Eğer ellerini kaldırıp şu insanların helak olması için beddua edersen Allah bunları helak edecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ya Rabbi onların soyundan bir Müslüman bile gelecekse çıkaracaksan Allahümmehdi kavmi fe innehum la ya'lemun Onlara hidayetin yollarını göster bilmiyorlar Bilselerdi beni taşlamayacaklardı Belki çiçeklerle karşılayacaklardı peygamberi Allah Resulü Aleyhisselam o bahçeden ayrılır Mekke'ye dönüyor Nahle Vadisi'ne gelir Yanında bir rivayete göre yine Zeyd bin Haris'e var Efendimiz Aleyhisselam orada sabah namazını kılıyor Kur'an-ı Kerim bize onun kıldığı o namaz anlatıyor ve-i sarafna ileyke neferen minel cinni yesemi'unel Kur'an. Felemmâ hazaruhu kâlu ansituh Hatırla ya Muhammed o günü Hani Mekke'den ayrılmıştın. Bütün kapıları yüzüne kapatmışlardı. On gün yürüyüp Taif'e gitmiştin Taif'te taşlamışlardı seni Hakaret etmişlerdi, sövmüşlerdi sana. O halde çaresizdin Hani o Nahle Vadisi'nde namaz kılarken ve-i sarafna ileyke neferen min El cinni. Cinleri çevirmiştik senin etrafında toplamıştık Hatırla o günleri ya Muhammed insanlar Kur'an'a hakaret ediyorlardı Mekke kapıları yolları kapatınca Uzaklardan cinler gelmişlerdi Allah cinleri sana yönlendirmişti Onlar seni dinliyorlardı susun diyorlardı. Peygamber-i Ekber Kur'an-ı ayetlerini okuyor. Felem makul yu vallu ila kavmihim munzirin. Sen Kur'an'ın ayetlerini tilavet etmeyi bitirince onlar oradan iman ettikleri halde ayrıldılar. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyerek ayrıldılar. O halde cinler kabilelerine, yerlerine, yurtlarına döndüler seni anlattılar, sana iman etmeye diğer cinleri davet ettiler. Yani sana diyor ki, yeryüzünde, mahallende, okulunda Allah ve Resul davasını anlatırken, sadece İslam, yalnız İslam, Allah'ın dini İslam, Hz. Muhammed'in şeriatı diyorsun, sana hakaret ediyorlarsa, anlamıyorlarsa, yolunu kesiyorlarsa, İnsanlardan, elinden tutan yoksa unutma, çaresiz kaldığın an Allah sana uzaklardan cinleri gönderir. Ey Müslüman yürümeye devam et, ayakta dur. Hikaye değil kardeşim, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Bütün varlığınla Allah Resulünün talebesi, Müslüman genç, Kur'an'a hakim oturduğun yerde seni ayağa kaldıracak. Ey güneşin sahibi, ayın sahibi, bu dava sahipsiz olur mu? İslam'ı sahipsiz bırakır mısın? Efendimiz aleyhissalatu vesselam, nahleden Mekke'ye doğru yönelir. Giderken Zeyd bin Haris'e, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şehre girmesini istemez. Doğrudan söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama, ya Resulallah, tedhülü aleyhim, seni taşlayarak o şehirden çıkardılar, yine Mekke'ye mi dönüyorsun? Orada hastalar var, orası kurtarılmalı. Orada mananın madde tecelli, remz Kabe orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam taşlandığını taşlanacağını bildiği halde yine Mekke'ye gidiyor, yolundan dönmeyeceksin. İstikamet, ölene kadar istikamet. Ölüm meleği gelene kadar Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda kalacaksın. Allahu Ekber diyeceksin ölene kadar. Kardeşlerim Efendimiz Mekke'ye gelir. İşte orada miraç başlar. Subhanellezi esra bi'abdihi. Yani Allah Azze ve Celle bir gece peygamberini yürütür. Mekke'den alır Kudüs'e götürür. Esasında bu ayetin sonu İn Allah ala kulli şeyin kadir olmalı diye bekler insan. Çünkü kainatın sahibinin kudretini anlatıyor. Allah azze ve celle zaman içinde zaman yaratıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir anda Mekke'den Beyt-i Makdis'e getiriyor. Sonra miras, sonra ötenin öteleri. Ve Peygamber Aleyhissalam geri döndüğünde yatağı hala sıcak. Bekliyorsunuz ki inna Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Ayet böyle bitsin. Hayır, ayet öyle bitmiyor. Peki nasıl bitiyor? İnnehu huve's-semi'ul basir. O Allah Azze ve Celle, Peygamberi Mekke'den alıp, Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in yolunu kapattığı, Taiflilerin ayaklarını taşladığı, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı alır, Mescid-i Aksa'ya getirir, oradan miraca çıkarır, Allah Azze ve Celle ona bu din sahipsiz değil ya Muhammed der O halde senin de yolunu kesecekler Bağdat'ta, Mısır'da, Muhammed Mürsi'nin, Doğu Türkistan'da Arakan'da yolunu kesecekler Belki burada, Anadolu'da Yarınlara dair yolunu kesmek isteyenler olacak Hakla batılın mücadelesi sonsuza kadar devam edecek eğer sen o Allah işitiyor, o görüyor, o imanla yürüyüşüne devam edersen için cennet gibi olacak. Hazreti İbrahim'in etrafında ateş vardı ama وَيُدُخِلُهُمُ cennete عَرَّفَهَا لَهُمْ Allah Azze ve Celle onun kalbinde bir cennet var etmişti. <gülüyor> Namazla Cenab-ı Hak seni sana öğretmiş olduğu, gösterdiği bir cennete sokacak. Artık yorulmayacaksın, daralmayacaksın, o yolda yürüyeceksin. Peygamber aleyhissalatu vesselama bütün bu sıkıntıların sonunda Allah Azze Özele mirac'ı lütfetti. Meside Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Yani kumandanlık sende buyurdu kainatın sahibi. Miraçtan 11 yıl sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam taşlanmış olduğu Mekke-i Mükerreme'ye fatih olarak geldi tam 11 yıl sonra. Yani gören işiten Allah var. O ayeti inzâl eyledi. Fakat o hadiseden 11 yıl sonra Peygamber Aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Şimdi diyorsun ki kardeşim bizim dağlara hep karlar geliyor. Hep acılar, hep ızdıraplar, hep yenilgiler, hep göz geliyor bizim şehirlerimizden, alemi İslam'dan Müslüman gençler, delikanlılar şehit oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselam Taif'te yalvarırken, Ya Rabbi, insanlar katında bir çöp kadar değerim olmadığı ezilmişliğimi, çaresizliğimi sana arz ediyorum. Batıda bir şehirde bir kedi ölse bir köpeği araba etse onlar da değerlidir. Fakat o kediler, köpekler haber olur. Bir İslam şehrinde bir günde yüz Müslüman ölür. Ama onlar batı kentlerinde haber olmazlar. Neden eziliyoruz, neden çaresiziz? Peygamber aleyhissalatu vesselamın yolunu kapattılar. Sabahlara kadar namaz kıldı. Peygamber Hanber Aleyhissalatu Vesselam bahane üretmedi. Allahuazze ve celle ona inne huve's semiul basir. Problem yok. Her şey kontrolde. Gören ve işiten Allah var. Sen vazifeni ifa etmeye devam et. Yürü ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu. Peki kardeşim Allah Teala beni de görüyor, sen de görüyor ben de işitiyor sen de işitiyor peki biz nerede işitiyor nerede görüyor akşam evlerde anadan uruyan kadınlar televizyonlarda yarışma programlarında seni ve bu ümmeti o halde görüyor Nerede görüyor Allah Azze ve Celle? فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar verenler Allah'la peygamberle savaşıyor. Para yatırmak için başka banka yoksa girebilirsin. Ama kredi almak için kuyrukta beklerken Müslüman seni orada görüyorsa Allah Azze ve Celle neden yolları atsın ki? İnnahu huves semiul basir. Sabah namazına sen kalkıyorsun. Evde oğlum var, kızım var. Kaldırıyor musun, kaldırmıyor musun? İnnahu huves semiul basir. Hadi evladım, şimdi namaz vaktidir. Kalkar mısın, diyor musun? Derken ya da susarken o ifadelerini duyan Allah var. Senin o halini gören Allah azze ve celle var komşun camını kırarsa neden kırdın diye soruyorsun belki karakola gidiyorsun onun hesabını soruyorsun peki ya o komşunun çocuğu, mahallenin çocukları, ahlaksızlığın girdabına düşmüşler. Allah Teala sana, bana, emri bil maruf vazifesini verdi. Mahallede ödevini yerine getiriyor musun? Sen imam kardeşim, hoca kardeşim, bu memleketin üç tarafı deniz, sahiller, şimdi yaz ayları geliyor. Anadan urayan kadınlar denize girecekler. Bir kadın, yatak odasında, eşinin yanında nasıl durabilirse, şimdi sokaklara çıkacaklar, sahillere inecekler. Allah'ın gazabı var. Bu topraklar bin yıldır şu burada bedel ödediler. Allahu Ekber burada hakim olsun diye. Sen emri bil maruf vazifeni yapıyor musun? ''İnnehu huve semî'ul basîr.'' gören, işiten Allah Azze ve Celle var. Akşam bir fotoğraf gördüm. Afganistan, Kabi şehrinde bir kız çocuk. Kardeşleri yetim, babası şehit olmuş, evde aşk kardeşleri var, yetimler var. Onlara ekmek kazanabilmek için 6-7 yaşlarında bir kız çocuğu. Yalın ayak, ayağında giymeye bir ayakkabı yok. O halde Kabil sokaklarında kalem satıyor, para kazanacak, kardeşlerine evde ekmek götürecek. Yoruluyor, yolun bir kenarında uyuyakalıyor, kucağında kalemler. Kardeşim, Afganistan'da bir yetim çocuğa ekmek göndermenin hazını yaşayabildik mi? Afrika'ya ne kadar ekmek gönderebildik? Hani jipin modelini değişemediğinden üzülen Müslüman. Falan siteden ev alamadım diye hüzünlenen. Bu yıl mobilyayı yenileyememiştin. Ey İslam kadını! Bin liralık eşarp takan İslam kadını. Sokakta yürürken o eşarbın markasını gösteren İslam'ın kızı. Halep'te 7 yaşında bir kız çocuğu Yalın ayak, evde yetim kardeşleri ekmek bekliyorlar. Ona ekmek parası göndermek ne büyük bir ibadettir. İnnehu huve semî'ül basîr. Senin ve benim amellerimizi görecek, o noktadaki ifadelerimizi duyacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı ödevlerimizi yerine getirdik mi? Evet kardeşlerim. Efendimizin Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imamlık yaptığı Kudüs bugün işgal altındadır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Cenab-ı Hak orada emir ve komutayı vermişti. Sana ve bana diyor ki İnnehu huva semi'ul basir Bugün dünyada eziliyorsunuz ama problem yok. Her şey Allah'ın kontrolündedir. Eğer Peygamber Aleyhisselam miraca kadar nasıl yorulmadan, usanmadan Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e bütün taşlayan yobazlara rağmen Allahu Ekber diyerek yürüdüyse eğer sen de yürürsen, ödevini yerine getirirsen unutma problem yok. Güneşi idare eden, ayı yöneten, kainata nizam veren Allah azze ve celle senin gayretini, yönelişini, oluşunu, Allah değişini görüyor, işitiyor, biliyor dönersen peygamberin yoluna sallallahu aleyhi ve sellemin yıllar sonra Mekke'nin kapıların ona nasıl açtıysa sana da bana da Kudüs'ün fethini gösterecektir İşte miraç innehu huve semiu'l basir yoksa ötesi hikaye kardeşim ötesi sadece okumak anlamadan okumak anlamadan tilavet etmek unutma ki Güneşi yaratan, yaratırken yorulmayan Allah Azze ve Celle, Afrika'daki yetim çocukları doyurmaya da kadirdir. Allah Azze ve Celle'nin yorulması olmaz. Kün feyekun, ol deyince hem oldurur hem doyurur. Ama seni Kabil'in kızıyla, Afrika'daki çocukla seni ve beni imtihan ediyor. Acaba bunlar Kudüs'te Allahu Ekber demeye, Mustahak mıdırlar?